İlhamla yollarının birleşmesinden itibaren Türk milleti hak dinle öylesine bütünleşti ki bu din artık onun kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. İslam'ın temel kaynaklarından aldığı ilhamla yolunu tayin eden bu milletin kurduğu devletler asırlar boyu tarihe yön verdi. İlimden sanata, edebiyattan mimariye, yaşamın her sahasında özgün ürünler ortaya koyarak eşsiz bir medeniyeti inşa etti. Bizlere İslami değerlerle ilmek ilmek işlenmiş köklü bir kültür mirası bırakan ecdadımızın en kıymetli eserlerinden biri olan vakıfları konuşacağız bu akşam. Kütüphanelerden medreselere, yollardan kervansaraylara, imaretlerden darüşşifalara şifalara kadar her sahada hizmet sunan vakıflara hayat veren kadınlar üzerinde konuşacağız. Konumuz Selçuklu dönemi vakıf geleneğinde kadınların rolü. Konuğumuz Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zehra Odabaşı. Düşüncenin özü başlıyor. Evet. Zehra Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bu akşam sizinle Selçuklu medeniyetinde vakıf geleneğinde hanımların rolünü konuşacağız inşallah. Hı. Vakıf dediğimiz zaman hocam İslam medeniyetinin en köklü kurumlarından birini kastediyoruz. Ee, vakıfın ilk uygulamalarını Hazreti Peygamber döneminden itibaren biz görmeye başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki hayır, hasenat, hayrat gibi kavramlardan ve Peygamber Efendimizin sadaka ile ilgili, özellikle sadaka cariye vurgusundan hareketle yaptığı yönlendirmelerden biz vakıf müessesesinin geliştirilerek daha sonra kurumsallaştığını görüyoruz. Ve özellikle erken dönemlerden itibaren vakıfların kuruluşu, işleyişi ile ilgili çok ayrıntılı hükümler içeren kuralların ortaya koyduğunu, konduğunu fıkri literatüründe görebiliyoruz. Şimdi biz bu ayrıntılardan elbette ki bahsetmeyeceğiz ama vakıfların tanımıyla başlayabilir miyiz? Vakıfın temel özellikleri nelerdir? Şimdi vakıf kurumu Türk İslam medeniyetinin en önemli müesseselerinden bir tanesi. Sizin de söylediğiniz gibi Hazreti Peygamber döneminde vakıf uygulamasına dair bir takım uygulamalar vardı ama bunlar henüz kurumsallaşmamıştı. Aslına bakarsanız birçok medeniyette vakfa benzer, vakıf adı altında değil ama sosyal yardımlaşmaya yönelik bir takım uygulamalar var. Ama bu her medeniyetin özelliğine göre farklı gösteriyor. Biz burada daha çok Selçuklar üzerinden bir vakıf tanımlaması yapacaksak bunun da aslında bu vakıf medeniyetinde yani Selçuklu dönemi vakıf medeniyetinde birçok farklı kültürlerin etkisi var. Bunda biz kendi inancımızı referans olarak alabiliriz, İslam dinini referans olarak alabiliriz ama bunun yanında tabii ki Selçukluların kendi aidiyetleri, etnik aidiyetlerinin de etkisi var. Türklerde de, eski Türklerde de vakfa benzer, Uygur Türklerinde özellikle hatta günümüze ulaşmış belgeleri de var bunların, vakfa benzer uygulamaları var. Dolayısıyla biz vakıf dediğimiz zaman çok kültürlü ve birçok medeniyetin aslında katkısının olduğu ama Türk-İslam medeniyetinde tamamen kendine özgü şekillenmiş bir modelden söz ediyoruz. Vakıf aslında sizin de söylediğiniz gibi topluma dair bütün hizmetleri içeren bir uygulama. Yani bunun içinde sosyal hizmetler var, bunun içinde eğitim hizmetleri var, bunun içinde kamuya dair sağlık hizmetleri var. Ee, her şey yani e, ihtiyaç sahiplerini içine alan, e, din değiştirme ihtidaları içine alan o kadar e, toplumun her alanına nüfuz ediyor ki e, vakıf aslında bir kurum gibi görünse de başlı başına sadece bir kurum olarak bir medrese tarihinden, bir zaviye tarihinden, kurumundan bahsedebilirsiniz ama toplumda bunun bütün alanlarını aslında içine alan ve etkileyen bir müessese bu açıdan çok önemli. Evet hocam Selçuklulara biraz geçiş yapmış olduk. Türk İslam Devletleri ile biz vakfın vakıf kurumunun, İslam'daki vakıf kurumunun oldukça şekillendiğini ve geliştiğini görüyoruz. Bugünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün embleminde de 1048 işaretli bir sayımız evet, var. Evet. Bu da Selçuklu dönemine işaret ediyor. O zamanlar kurulan bir vakfın sanırım tarihi Evet e, ve o günden bugüne binlerce Vakıf e, hizmet e, ediyor Anadolu'da e, Selçuklu dönemindeki Vakıf faaliyetlerine bakalım isterseniz yakından şimdi e, Selçuklu' Vakıf faaliyetlerine girmeden önce aslında ben o sizin 1048 e, tarihine bir e, işaretle bulunmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi genellikle Türklerin Anadolu'ya gelişi hatta Selçukluların Anadolu'ya gelişi 1071 olarak kabul edilir. Ve biz 1071'den sonra Anadolu'yu vatan haline getirdik. Ama 1048 tarihi benim derslerimde de çokça işaret ettiğim ve vurguladığım önemli bir tarih. Bu aslında Türklerin Anadolu'ya çok daha öncesinden geldiğini bir vakıf kurumu eğer inşa ediliyorsa bu neyi gösteriyor? Aslında burada bir yerleşimin olduğunu ve bu eğer bir cami ise eğer bir zahmetse avese ya da vakfın türü her neyse buradaki yerleşen halkın o müessese o sosyal müesseseye e, duymuş olduğu ihtiyacı ve bizim burada aslında tarihimizin çok daha eski olduğunu gösteriyor. Yani bir Anadolu'daki bir kadar yerleşik, yerleşik de kesinlikle. Yani. Dolayısıyla biz o tarihi çok daha erken şeylere çekebiliriz. 1071 sonrası değil. Tabii bunun tarihsel süreçleri var. Oraya çok fazla girmek istemiyorum. Anadolu'ya giriş, tam olarak yerleşme, Bizans'ı tam olarak Anadolu'dan çıkarma gibi farklı. Ama 1048 tarihi bizim Selçuklu Türklerinin Anadolu'da varlığı konusunda çok önemli bir şeydir. Evet. Tarihtir bu açıdan önemli. Selçuklu dönemi vakıfları denildiğinde aslında... Anadolu'nun İslamlaşması, Türkleşmesi bunlar siyasi olaylar ama kurumların bizim Anadolu'daki varlığımızın buradaki Anadolu'nun bir özelliği var aslında. Önce ondan bahsedeyim size. Burası uç bölgesi olması bakımından çok nüfus hareketliliğinin olduğu bir yer. Bunun yanında kimlik akımları burada söz konusu ve Bizans'a ait bir bölge burası. Anadolu'nun İslamlaşması, Türkleşmesi ve Türklerin burayı yurt haline getirmesi ve buranın sanatsal, mimari, vakıf eserlerle süslenmesi buranın bir Türk kimliği kazanmasında vakıfların rolü çok büyük. Dolayısıyla Selçuklar sizin de söylediğiniz gibi az önce 1048 yılından itibaren ilk yerleşimlerle birlikte Burada ihtiyaç duydukları bütün kurumları vakıf eserleri inşa ederek hem Anadolu'ya bir Türk-İslam kimliği kazandırdılar hem de kendi sosyal ihtiyaçlarını vakıflar üzerinden e, karşılamış oldular. Ya bunların türleri tabii çok farklı. Medreseler eğitim alanında kurulan vakıf eserleri, Hı. sağlık alanında Hemen kurulan... Hemen nizamiye medreseleri. Nizamiye medreseleri e, e, Türkiye Selçukları döneminde değil de İran'da e, kurulan e, e, ve... Selçuklu Bezir'in nizami mümkün Sadece. aynen. Kurmuş olduğu medreseler bunlar tabii ki öncülük etti Türkiye Selçukluları için. Oradan devlet yıkılış sürecine girmeye başlayınca hatta çok daha öncesinde Anadolu'ya akınlar düzenlendi. Ve aslında eş zamanlı hem Horasan yani İran bölgesinde hem de Anadolu'da bu vakıf eserler adeta Anadolu'yu hem süsledi hem sanatsal açıdan hem estetik açısından ve tabii ki Türk İslam kimliğini bu bölgeye kazandırmak bakımından ee, önemli. Evet. Hocam Selçuklu geleneği içerisinde önce bayanların rolünü bir e, kavrayalım isterseniz vakıflara geçmeden önce evet. ee, hanımların sosyal statüsü e, nasıldı Selçuklu'da? Şimdi Selçuklu öncesi aslında e, kadına bakış e, farklı medeniyetlerde çok değişiyor. Yani kadın kimi dönemde esaretle, kimi zaman özgürlükle kimi zaman bir bereketin bir sembolü olarak farklı şekillerde tanımlanıyor. Ama bunda tabii ki dinlerin, geleneklerin ve kültürlerin çok etkisi var. Yani kadının tanımlanma şeklinde farklı dinler, kültürler ve gelenekler çok etkili. E nedir? Burada kadın kimi zaman felaket habercisi olarak görülüyor. Kimi zaman bir insandan bile kabul edilmiyor. İnsan olup olmadığı tartışılıyor kadının. E ta ki ne zamana kadar aslında Kur'an-ı Kerim'le ya da İslami dönemle birlikte kadına atfedilen değer ve kadın hakları belirlen oluyor Ve kadının ya da işte bizim İslami kaynaklarımız Kur'an-ı Kerim ve sünnet kadın erkek dengesinde ona çok ciddi bir rol biçiyor. Ve modern dönemde aslında kadının edinmiş olduğu haklar büyük ölçüde bu Kur'an-ı Kerim üzerinden tanımlanan bir şeye sahip yere sahip ha bu şimdi neden böyle algılanmıyor ve Müslüman toplumlarda kadınlar bugün neden yeteri kadar değere sahip değil ya da farklı bir algı var bunda tabii ki hem İslam toplumlarının hem de Batı'nın aslında Kur'an-ı Kerim'i ve Sünnet'i yeterli ve doğru şekilde okuyup tahlil edememesinden ve değerlendirememesinden kaynaklanıyor. Yani şimdi modern dönemde bir şey var, moto diyeyim size bu nedir? Eğer siz bir medeniyetin yükseliş seviyesini ve değerini görmek istiyorsanız kadının konumuna bakmanız gerekiyor değil mi? Kadının yeri aslında toplumun ya da medeniyetin seviyesini de gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi. E bakıyorsunuz ki Roma toplumunda, İran'da ya da cahiliye devrinde az önce söylediğim gibi kadın insan olup olmadığı tartışılıyor kadının. Ya da işte cahiliye devrinde miras hakkı yok ve üzerine çok eşliğe kadın itiraz hak et, etme, et, hakkı etme hakkı yok. yok i̇tiraz mı? etme hakkı yok. Halbuki tüm bu medeniyetler içerisinde Türk kültürüne ve medeniyetine baktığınız zaman kadına en hak ettiği değeri veren, yani İslamiyet öncesinde biz iki referans kaynağımız var bizim. Birincisi etnik aidiyet bakımından Türk kültürünü benimsemek durumundayız. Diğeri de inanç bakımından İslami kültürü benimsemek zorundayız. İslamiyet bize bu değeri zaten veriyor. Burası tartışılmaz. Ama Türk kültüründe de diğer medeniyetlerin içine baktığınız zaman kadına en yüksek değeri veren Türk Kesinlikle kültür ve medeniyet. Zaten var. bir hazır bulunmuşluk var ve İslam'la bu en mükemmel evet, formunu evet, alıyor. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi Selçuklu dönemine gelince zaten Selçuklar eski Türk devlet geleneğini ve kadının konumunu devam ettirdiler. Orada kadının şöyle bir rolü var. Bir kere kendisine ait divan teşkilatı vardır kadının. idari teşkilatı, vezirleri, devlet adamları. Kendine ait bir bütçesi vardır. Kendine ait bir ordusu vardır. Kadının kendine ait bir hazinesi vardır. Bunun yanında elçi kabulünde han'dan önce, kandan önce ya da sultan'dan önce. Kadın elçileri kabul eder, daha sonra sultana misafirleri takdim eder. Böyle bir rolü var kadının ama bu rol zamanla değişiklik gösterebiliyor ve zamanla farklı kültürlerin ve medeniyetlerin etkisiyle kadının konumunda bir takım yetki sınırlandırmaları oluşuyor. O da ne zaman? işte aslında Büyük Selçuklularla birlikte başlıyor bu süreç. Şimdi önce size Altuncan Hatun örneğini vereyim. Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey Tuğrul Bey'in eşi Harizim Şahlı bir hatundur, Altınca Hatun ve Altınca Hatun'un şöyle bir rolü var. E, Tuğrul Bey amca oğlu, üvey amca oğlu İbrahim Yinal tarafından bir kalede kuşatıldığı zaman onu kurtarmaya Altınca Hatun gelmiştir ordusuyla birlikte ve eşini o kuşatmadan kurtarır. Çok ciddi ikda gelirleri vardır, ciddi bir hazinesi vardır Altun Can Hatun'un. Türk devlet geleneklerine çok hakim bir kadındır ve ölürken de Tuğrul Bey e vasiyette bulunur. O da nedir? Abbasi halifesinin kızıyla evlenmesi Seyide Fatma Hatun'la neden böyle bir istekte bulunur? Der ki e, Abbasilerim diyorsunuz Hazreti Peygamber'in amcasının soyundan gelmeleri itibariyle e, e, Seyit Sülalesi e, dini bir itibar vesilesi. Bu aynı zamanda hem dini hem dünyevi açıdan Tuğrul Bey'in e, itibarını artırması için, şereflenmesi için bir şeyde bulunur vasiyette. Tuğrul Bey de bunu gerçekleştirir gerçekten. Ama burada dikkat çekici olan bir hususta var vasiyeti Altun Bütün gelirlerini ve hazinesini. Abbasi halifesinin kızına şey olarak bırakır yani Türk tarihinde kadınlar sadece siyasi idari rolleri olarak değil duruşları bakımından devlet geleneğini uygulamaları bakımından ve kendi özel bütçelerini sınırsız ve kendi yetkileriyle kullanmaları bakımından çok ciddi şeye sahipler. E, Terken de bunlardan bir tanesi. E, Sultan Melikşah'ın eşidir Terken. Tabi olumlu örnekler olduğu kadar e, Türk tarihinde olumsuz örnekler de var. Terken Hatun da mesela karanlı prensesimiz olum evet evet Terken Hatunla alakalı şeyler var hani olumsuz bir yaklaşım var ama söylediğim gibi iyi örnekler insandan bahsediyoruz neticede bunlar her ne kadar sultan olsa da hükümdar olsa da hükümdar eşi sultan eşi olsa da insan faktörü zaman zaman hırslar devreye girebiliyor. Dolayısıyla Terken Hatun'la ilgili çok olumlu örnekler yok. İşte bu yüzden Nizamülmük Terken Hatun'la Melikşah'ın veziri sık sık karşı karşıya geliyor. Neden? Bu idari yetkilerin paylaşımı ve çatışması konusunda siyasetname adında bir eseri vardır biliyorsunuz Nizami Mükün. Burada hükümdarlara ve sultanlara devlet geleneğini sık sık hatırlatır. Hangi vasıflara sahip olmalı bir sultan, nerede yanlış yapmamalı, adalet nasıl uygulanmalı gibi konularda. Orada kadınlarla ilgili de şöyle bir ifadesi var. Kadınlar İdari alanda çok nüfus sahibi olmamalı ve biraz geri planda durmalı gibi. Çünkü Nizamülmülk Fars kökenlidir. Aslında Türk devlet geleneklerini de çok iyi bilir ve kadınların işte bu geleneklere göre idari alandaki etkinlikleri Nizamülmülk'ün açıkçası çok hoşuna gitmez. İşte bu tecrübelerden hareketle de böyle bir terken hatun tecrübesinden e, hareketle o şeyden sonra e, tabi Türkiye Selçukları Anadolu'da devlet kurarken. Bu İran tecrübesinden ve Büyük Selçuklar'dan fazlasıyla faydalanıyorlar ve onların o eski tecrübelerini uygulamaya koyuyorlar. İşte burada birçok değişiklikle birlikte aslında Anadolu'da kurulan devletle kadınların yetkileri de kısmen sınırlandırılıyor. Bu yetkilerden kadın sadece artık hani size az önce söylediğim kadının bir ordusu var, kadının bir divan teşkilatı var, ikdaları var bunların hepsini kaybediyor. Elçilik e, haklarını da yetkilerini de bırakmak zorunda kalıyor ve kadın Türkiye Selçuklu döneminde sadece elinde bir bütçesi hazinesi olan bir e, şeyle kalıyor. Mali yetkilerle e, kalıyor. E, dolayısıyla bunu e, gösterebilmek için toplum içindeki varlığını temsil etmek için o zaman çok gösterişli vakıf eserleri inşa ediyor. Çünkü askeri alanda sınırlandırıldı. E, i̇dari alanda da sınırlandırıldı. o zaman kadının görünürlüğü nasıl olacak bunu vakıf Potans eserlerle. Yani vakıflar yap. üzerinden. Evet. evet. Evet. Gerçekleştirmeye devam ediyorsunuz. Ediyor evet. Evet. Vakıflar üzerine yoğunlaşalım o zaman hocam. Ee, kadınların vakıflarla ilişkisi nasıl? Yani e, bazı tür dediniz vakıf eserleri çok değişik türlerde var, sağlıktan eğitime her evet. alanda, evet. toplumun ihtiyaçları doğrultusunda. Evet. Kadınların mesela özellikle yoğunlaştığı bir alan var mı kendilerince tercih ettikleri? Ya da Diğer türlerde, her türde eser vermişler mi? Nasıl olmuş kadınların vakıflarla ilişkileri? Aslında vakıf kurma konusunda vakıfların türleri ve çeşitliliği konusunda bir şey yok. Yani şöyle bir e, e, tespitte bulunamayız. Erkekler medreseler inşa etmişler, eğitim kurumlarına yönelmişler, kadınlar darb şifalar kurmuşlar. Aslında böyle bir durum yok. E, vakıf eserlerin Türkistan medeniyetinde yayılma ve kurulma biçimi toplumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteriyor. Mesela siz Nizamiye Medreselerinden bahsettiniz, onun en temel görevi o dönemde yayılan bir batınilik hareketi vardı. Şiilik de diyebileceğimiz onun bir kolu. Onunla mücadele etmek üzere nizami mülk, nizami medreselerini inşa etmişti. Dolayısıyla oranın ihtiyacı oydu. Yani sünni İslam anlayışını yaymak. Anadolu'ya gelindiğinde daha farklı ihtiyaçlar oluştu. Nedir? Anadolu'nun İslamlaşması. Türkleşmesi ve buna dair eserlerin ortaya konması. Dolayısıyla kadınlar tarafından kurulan vakıflar da çok çeşitlilik gösteriyor. Mesela dar şifalar inşa ediliyor, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için. Medreseler inşa edenler var, türbeler inşa edenler var, Mescit zavi gibi dini ihtiyaçları karşılamak üzere inşa edilen vakıflar var. Bu aslında kadının elindeki bütçeye göre değişiklik gösteriyor. Yani elinizdeki e, bütçe neye el veriyorsa ve toplum o anda şehir o anda neye ihtiyaç duyuyorsa hangi kuruma ihtiyaç duyuyorsa kadınlar o tür vakıflar inşa ediyorlar. Bir de e, size şunu özellikle söylemem lazım. Az önce dedim ki Türkiye Selçukları'nda kadınların yetkileri sınırlandırıldı ve sadece vakıfla görünürlükler arttı. Aslında yeri geldiği zaman e, askeri olarak şehri savunan kadınlar da var. Mesela Bizans İmparatoru Manuel Komnenos şeyi kuşattığı zaman Konya'yı Sultan Mesud şehir dışında savunma yaparken eşi de kaleyi savunuyor ya da işte birçok farklı kadın Dulkadir Bey'in eşi Hatice Hatun. Memlük Sultanı Baybars'la elçiliğe gidiyor. Bu tür şey örneklerimiz var. Şartların Münferit, değişmesiyle tekrar o nüfuz kazanma e, süreci belki Aslında nüfuz mi? kazanma değil yetkiler yine çok sınırlı ama bu tür müferit örnekler şunu gösteriyor. Aslında kadın ruhu hala taşıyor. Yani o milli ruhu hala taşıyor ve gerektiğinde de kullanabiliyor. Bunu vurgulayalım ama genellediğiniz zaman yani kadınların toplum içindeki görünürlükleri ve yetkileri sadece vakıf Üzerinden. Bir oranlama yapacak olursak erkeklerin vakıf kurma oranı %91, kadınların %9. Bu neden kaynaklanıyor? Herkes yeterli bütçeye sahip değil. Herkesten kastım toplum içindeki vakıf kurma oranı zaten sadece sultanların eşleri, kızları, anneleri ee, herkes yeterli bütçeye sahip değil vakıf kurmak için. Özel mülkiyet şart. Dolayısıyla bunlar sadece hanedan e, üyesindeki kadınlar tarafından e, kurulan vakıflar. Evet. Hocam bu sahada çok daha somut örnekler verebilir miyiz? Yani tabii, ilk tabii. önümüze çıkan çok belirgin kişiler var mı? Tabii ki mesela Gevher Nesibe Hatun külliyesinden söz etmem lazım size. Kayseri'de inşa edilen bir Darüşşifa burası. Hatta onun rivayetle karışık bir hikayesi var. Kısaca onu anlatayım. Gevher Nesibe Hatun, Selçuklu Sultanı, 1. Gıyasettin Kevsrev'in kardeşidir ve bir emirle evlenmek istediğini abisine iletir Gevher Nesibe. Ama bu abisi tarafından çok uygun görülmez ve başka birine yönlendirilir Gevher Nesibe. O istediği emir de evlenmek istediği kişi de savaşa gönderilir ve geri dönmez vefat eder. Bu kardeşinde de gevher ede, büyük bir üzüntüye e, sebep olur e, ve neticede e, ölüm döşeğine geldiği zaman bir vasiyette bulunur birinci Gıyasettin'e ve der ki bütün gelirimle, bütçemle, hazinemle bir dar şifa kurulsun ve o hastalara e, şifa dağıtsın. Onun vasiyeti üzerine 1. Gıyasettin tarafından inşa edilen 1204-1206 yıllarında Kayseri'de inşa edildi. Hatta yanına da bir tıp medresesi inşa edilir ve Gevher Nesibi Hatun buraya defnedilir. Mesela bu önemli bir örnektir. Gevher Nesibe'den sonra yine 1. Gıyasettin Kevsirev'in eşinin inşa etmiş olduğu Raziye Devlet Hatun'un Konya'da bir şey var. Bir mescidi var. Bir de Konya-Afyon yolu üzerinde bir kervansarayı var. Şimdi bunlar işte Darüşşifalar sağlık hizmetleri. Sadece hastalara şey yapmıyor, hizmet vermiyor. Aynı zamanda tıp öğrencileri yetiştiriyor orada. Bimaristan ya da darüşşifa dediğimiz okullar. Bu çok önemli. Kervansaray diyorum bunlar ticari güzergahlar üzerinde inşa edilen ve tüccarların gelip konakladıkları yerler. Yani gördüğünüz gibi mescid de inşa ediyor, kervansaray da inşa ediyor, dar da inşa ediyor. Yine Alaaddin Keykubat devri Türkiye Selçuk devrinde çok istikrarlı ve en müreffeh dönemdir biliyorsunuz. Onun eşi Mahberi Hatun ya da Hond Hatun'un Kayseri'de çok zengin bir külliyesi var. Mahberi Hatun Ermeni kökenlidir ve Alanya Kalesi'nin lideri Kirfard'ın kızıdır. Ama Sultan Alaaddin'le evlendikten sonra ihtida eder. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi'nin de müritlerindendir Mahberi Hatun. Ve sonrasında dönemin kaynakları da ondan çok güzel ifadelerle söz eder. Çok hayırseverdir. Konya şehrinin, Kayseri şehrinin kadınlarına karşı çok, Cömerttir, çok faziletli ve işte dönemin Meryem'i ve Hatice'si diye kitabelerde ondan söz eder. Hem cömertliğinden hem de kurmuş olduğu vakıf eserin hizmetlerinden. Dolayısıyla Kayseri'de bir şey inşa eder Mahberi Hatun. Hamamdan, medreseden, mescitten müteşekkil ve türbeden müteşekkil büyük bir külliye inşa eder. Ve bu vakıf eserleri sadece o döneme yönelik kullanılan ya da hizmet veren eserler değil. Selçuklu döneminde inşa ediliyor ama devletler yıkılır, vakıflar yıkılmaz. Osmanlı döneminde dahi Cumhuriyet dönemine kadar devam edip yaklaşık 700-800 yıl kendi hizmetlerini devam eden ettiren eserler. Yine Göme Çağatun e, külliyesi var. Eee Döncürüknettin Kılıçarslan'ın eşi Göme Çağatun tarafından inşa edilen bir yer burası. E, Konya'da. Darül Konya'da Hüf, Darülhifz Zaviyeyi, Darülhifz eee hafız yetiştiren bir kurum. Hatta kızı Fatma Hatun da buraya vakıflar veriyor ve Fatma Hatun Külliyesi diye anılıyor. Şöyle bir şey var, biz 800 yıl öncesinden söz ediyoruz ve vakfiyelerin bir kısmı günümüze ulaşıyor. Bir kısmı ulaşmıyor. Eğer ulaştıysa şanslıyız. O zaman burayı kim inşa etmiş, bu vakfın şartları nelerdir, hangi nasıl işlemesi kurulmuş, gerekir, hangi amaçla kurulmuş, ee, dönemin siyasi, sosyal, so, e, askeri her şeyle ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz biz vakfiyelerden. Çünkü o döneme ait tek arşiv kaydı elimizde olan. Dolayısıyla va, e, şeyin, Gömeç Hatun Vakfesi günümüze ulaşmamış. Ama yine biz Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarından ona dair bilgi edinebiliyoruz. Bunun gibi birçok vakıf var. Mesela çifte kümbetler, talihi iyi olan kadınlar olduğu gibi tarihsiz olan kadınlar da var. Yine Alaaddin Keykubat'ın ikinci eşi Gazi Hatun Eyyubi Melikesidir aslında. Ve ikinci Gıyasettin yani az önce söylediğim Mahberi Hatun'un oğludur. İkinci Gıyasettin Kevüsrev çok liyakatli bir devlet adamı değil maalesef. Ve Köse Dağı yenilgisinden sonra devlet yıkılış sürecine giriyor biliyorsunuz. Ama üvey annesinden haz etmiyor. Ve onu Ankara Kalesi'nde boğdurtarak öldürtüyor. Ama ikinci Gıyasettin öldükten sonra onun iki kızı annelerini anneleri adına Kayseri-Sivas yolunda bir türbe inşa ettiriyorlar çiftek adında ve 8-9 ay sonra sultanın ölümünden annelerini Ankara'dan getirip o türbeye defnediyorlar. Yani bu tür acı hikayeler ya da acı duygularla, hislerle inşa edilmiş olan vakıflar da var. Ama genel olarak bakıldığı zaman sadece kadın vakıfları değil, bütün e, erkekler, kadınlar, devlet adamları, emirler, sultanlar tarafından kurulan vakıflar Anadolu'ya sanatsal olarak, mimari olarak e, Türk İslam kimliğini ortaya koyan, bir medeniyet oluşturmak bakımından çok önemliydiler. Hocam hem erkeklerin hem kadınların vakıf alanındaki gayretlerinden bahsettik. Şöyle bir şey merak ettim ben. Kadınların inşa ettirdiği vakıf eserlerde hani böyle hanım eli değmiş deriz ya ayrı bir estetik ayrı bir sanatsal yön var mıydı? Farklı kılan bir husus var mıydı hanımların yaptırdığı eserleri? Aslına bakarsanız öyle bir ayrım ben gözlemlemedim. Ama Anadolu'da inşa edilmiş eserlerin tamamında müthiş bir sanatsal ve estetik şey var, kaygı var. Bunda tabii ki Orta Asya'dan getirmiş oldukları mimari ve sanatsal gelenekler var. Bunun yanında o dönemde hizmet veren ustaların, mimarların çeyi çok önemli, katkıları çok önemli çünkü Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri sanatsal geleneklerin yanında Kuzey Suriyeden Orta Asya'dan, İran bölgesinden ve Kafkasya'dan birçok mimar ve Ermeni ustalar da var bunun içinde. Rum ustalar var. Onların katkıları çok fazla. Dolayısıyla burada aslında yerel malzeme ile o ustaların tasarım ilkeleri ve milletlerin kendilerine özgü İranların, Türklerin, Arapların, Rumların, Ermenilerin bunların hepsinin sanatsal şeyleri sentezlenmiş oluyor. Anadolu'daki mimar mimari eserlerde hatta bunlarda mesela kitabeler genellikle Arap alfabesiyle yazılır epigrafik olarak ama bunun yanında eski Türk geleneğinden gelen birçok motif, hayvan üslubu bunların hepsi aslında mimari eserlere yansıyor. Hat sanatının kendisi bile farklı o, bir kes, Kesinlikle öyle ama bunun yanında söylediğim gibi aslında ustaların, mimarların, e, hepsinin kendi tasarım ilkeleri, yerel malzeme, milletlerin kültürleri ve eski inançları bunların hepsi sentezlenmiş oluyor. Evet. Ve kadınların şeyinde bir ayrım olmasa da Anadolu'daki Selçuklu sanatı zaten başlı başına estetik olarak çok mükemmel düzeyde denilebilir. Evet. Kuş evlerine bile baktığımızda saray gibi. Evet, evet. onlar daha çok Osmanlı yani döneminde var. yaygın. Evet. Ama Selçuklu dönemindeki vakıf eserler de bugün hala ayakta olanlar var. Konya'dan örnek vereyim. İşte İnce Minareli Medrese, Sahiba Tafahit'in inşa ettirmiş olduğu ya da işte Karatay Medresesi Çinileriyle biliyorsunuz çok meşhurdur. Bunların hepsi o dönemin sanatını, estetiğini yansıtan yapılar. Ama bir de şöyle bir şey var. Devlet adamları, sultanlar, sultan eşleri, kadınlar burada aslında hizmet eden şeyler değişmiyor. Yani e, sultanlara daha iyi mimarlar, e, devlet adamları daha orta düzeyde işte sanat. öyle bir şey yok. E, bir sanatçı aynı zamanda bir emirin e, vakfıyla ya da e, yapısıyla sultanın yapısını aynı anda inşa edebiliyor ve ona o şeyler yansıyabiliyor. E, ama burada dikkat çekici olan şey milletlerin sahip oldukları inançların ve kültürlerin o yapıların e, e, şeyine yansımış olması. Kalıcılığı ve etkileyiciydi belki buradan geliyor. Kesinlikle öyle. Evet. Sanatsal çeyi var, yapısı var. Vakıf alanında kadınların oldukça etkin bir konum olduğunu biraz önce söylediğiniz örneklerden de görmüş olduk. Bazılarının isimlerini biz de biliyorduk ama bazılarının çok da duymamıştık açıkçası. Söylediğiniz gibi bazılarında da daha tarih kaydetmediği için belki hiç bilmiyoruz. Evet. Peki kadınlar bu gelirleri nereden elde ediyor? Bu vakıfları inşa ettirecek gücü, mali gücü nasıl elde ediyorlar? Evet az önce de söylediğim gibi aslında vakıf kuran kadınlar daha çok saltanat vakıflarını devlet oluşturan erkanı. devlet erkanı ve hanedan ailesinden olan kadınlar tarafından inşa ediliyor. Evet. Ve kadının aslında sosyal statüsüne göre elde ettiği gelirler de farklılık gösteriyor. bu kadınlar sultanın eşi, kız kardeşi, annesi olduğuna göre bunların kendilerine ait tahsisatları var ve hazineleri var. Ama maalesef az önce söyledim ya Selçuklu dönemine ait kayıtlarımız bizim her ne kadar kronikler olsa da döneme ait ya da birçok farklı yazılı kaynak olsa da arşiv kayıtlarına, muhasebe kayıtlarına örneğin sahip değiliz. Bize şöyle bir kalem söylemiyor işte mahber Hatun ya da Hon Hatun'un şu kadar aylık ya da yıllık geliri var maalesef bu tür kayıtlara sahip değiliz. Ama bazı şeylerden, kroniklerden, dönemin kayıtlarından bilgi elde ediyoruz o zaman da nasıl bu gelirleri elde ettiklerini öğrenmiş oluyoruz. Mesela Mahberi Hatun'la alakalı diyor ki e, az önce söylediğim 2. Gıyasettin Keyusrev Köseda Savaşı'nda yenilgiye uğrayınca Mahberi Hatun Anadolu'yu terk edip Kilikya'ya e, geçmek zorunda kaldı. Ve orada diyor ki Mahberi Hatun yanına e, kölelerini aldı, cariyelerini aldı ve kendisine ait hazinesinin tamamını alıp götürdü. Yani burada bir hazineden söz ediliyor işte o nedir, mücevherler midir, para mıdır bunların hepsini kapsayan şey. Yine aynı şekilde Alaaddin Keykubat'ta abisi İzzettin Keykavuz arasında bir anlaşmazlık ve mücadele oluyor. Hanedanlık içinde bu tür kavgalar çok fazladır biliyorsunuz ve İzzettin Keykavuz, Alaaddin Keykubat'ın Ermeni kralıyla olan müttefikliğini bozmak için kız kardeşinin haremine gidiyor ve onlar şöyle bir şeyde bulunuyor, ricada bulunuyor. Diyor ki bana en kıymetli ver, mücevherini ver ve bir sarık, mücevherlerle süslü bir sarık veriliyor ki diyor ki İbn-i Bibi 12 bin dinarlık bir şeye sahipti o, değere sahipti dolayısıyla şey... Maddi Evet oldukça kıymetli bir şey yine bunlar mücevherler sonra evlilik yoluyla elde edilmiş olan mehir var biliyorsunuz e, İslam kültüründe e, İzzettin Keykavuz e, Erzincan Meliki Behramşahın kızıyla Selçukiye Atunla evlendiğinde yine dönemin kaynakları kaydediyorlar 100 bin dinar altın ona para verdi. İşte bu bir şey aslında, bu bir gelir. Bunun dışında da başka tahsisatlar var. Çeyiz olarak getirdikleri, Çeyiz olarak getirdikleri var. Kendilerine ait iktidaları var. Az önce söyledim ya Büyük Selçuklu döneminde bu iktidar gelirleri var topraktan elde edilen. Bu Selçuklu döneminde, Türkiye Selçuklularında biraz kısıtlanıyor. Yine mesela 2. Gıyasettin Kevüs eşi Gürcü Hatun. Çok nüfuzlu bir kadındır ve ikinci Gıyasettin üzerinde de çok onu yönlendiren etkili bir kadındır. Konya'ya girdiğinde kendisini karşılamaya gelen bütün hanımlara 100 dinar para dağıtıyor. Ya da yine aynı şekilde Döncü K.K. Keykavus'un kızı Sultan Hatun'un 300 dirhem verip kendine ait bir araziyi satın aldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bunlar çok ciddi rakamlar ve kadının aslında gelir kalemlerinin nereden olduğunu bilmesek, tahmin etsek de çok ciddi gelirlerinin olduğunu ve aslında Anadolu'ya geldikten sonra kadının, Sadece hazinesi üzerinde söz sahibi olup bunu sınırsız bir şekilde sadece kendisinin kullanabildiğini biliyoruz. Evet. Evet. evet bu aynı zamanda vakıflar aslında girişte bahsetmiştim kendini temsil ya da toplum içinde kendi görünürlüğünü sağlama vesilesi. Bu aslında emirler ya da devlet adamları sultanlar arasında da var. Yani Moğollar kesinlikle ve bu vakıflar üzerinden e, görünür hale geliyor. Moğollar Anadolu'yu istila ettikleri zaman Sivas çok önemli bir örnektir bunun için. E, i̇ki büyük medrese yükselir orada. Birisi Saybata'nındır. E, Saybata Fahrettin Ali'nin vezirin gök medrese. Diğeri de Şemsettin Cüveyni'nin ilhanlı e, veziridir o da. E, çifte medrese. Bu iki şeyin aslında güç mücadelesi. Siyasi iktidarın güç mücadelesi, bu vakıflar üzerinden daha görünür hale geliyor. Kadınlar da bunu yapıyor. Yetkileri sınırlandırılmış ee, ve bu böyle bir alışkın olmadıkları bir durumla karşılaştıkları için yetki bakımından kendi görünürlüklerini en iyi ne sağlayabilir. Bu vakıf kurumudur. Hem topluma hizmet hem bu sayede Allah rızasını kazanmak hem topluma hizmet etmek aynı zamanda ama isimlerini yaşatmak. Yani Kendi 800 yıl sonra için. tabii ki biz Huan Hatun'dan bahsediyorsak 800 yıl sonra Gömeç Hatun'dan bahsediyorsak, çiftekümbetlerden bahsediyorsak ya da Raziye Devlet Hatun'dan söz edebiliyorsak amaçlarına ulaşmışlar anlamına evet. geliyor. Ve evet, çok da kıymetli hizmetlerde bulunmuşlar Kesinlikle. Allah razı olsun hocam biraz önce konuşurken de bahsetmiştik vakfiyelerden evet. vakıfların temel kurallarını işleyişini kanun hükmündeki vakfiyelerinden biz anlıyoruz o vakıftan kimlerin yararlanacağını her türlü şeyi buraya kaydetmiş oluyorlar. Burada vakfiyelerdeki kadınlara yönelik maddelerden bahsedebilir miyiz? Bu vakfiyelerde kadınların himayesine yönelik şartlar koyulmuş mu? Tabii. Şimdi vakfiyeler günümüze ulaşmışsa bizim için çok kıymetli. Bunların orijinallerinin çoğu kayıp Türkiye Selçuk dönemine ait vakfiyeler. Ama yüzün üzerinde benim tespit edebilmiş olduğum vakfiye var. Bu açıdan çok şanslıyız çünkü bu vakfiyeler... Selçuklu dönemine ait tek arşiv kaydını oluşturuyor. Biz oradan sizin söylediğiniz gibi aslında o devletin e, dini yapısını, e, hangi mezhebe ağırlık verdiğini, mesela kurulan vakıfların birçoğunda hanefiliğin e, hakim olması gerektiği ya da hanefi... E, Medreselere hanefi müderrisler atanması şartı konuluyor ki biz o zaman aslında devlet politikasını anlamış oluyoruz. Bunun yanında şafiler var ya da diğerleri var. E, kurulan zaviyelerde hangi tarikatların e, orada e, kalabileceği, e, kalabileceği e, o... E, Tasavvufi zümreyi aslında biz o sayede nerede kimlerin varlığını, hangi şehirlerde hangi tasavvufi zümrelerin olduğunu tespit edebiliyoruz. Daha Vakfiyeler bize mi? kesinlikle çok ciddi veriler veriyor. Ekonomik yapısını anlayabiliyoruz. Çünkü bir müderrise tahsis edilen maaş ne kadar, oradaki temizlikçiye, Öğrenciye verilen burs ne kadar? Bunların hepsini biz vakfiyelerden öğrenebiliyoruz. Dönem ekonomik şartlarını bu sayede öğrenebiliyoruz. Ben Nizamiye medreselerinden söz ederken size dedim ki aslında dönem o dönem batın iyilikle mücadele edildiği için şafiliğin ya da ehli sünnetin yaygınlaşması için bu medreselerin yaygınlaştığı kuruluş amaçlarından bir biri buydu. Evet ama Anadolu'ya gelindiğinde buradaki esas amaç evet Anadolu'nun imar edilmesi. burada sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin, dini ihtiyaçların karşılanması. Bunların hepsi var ama ilk başta buranın bir vatan haline gelmesi, yani Türk İslam yurdu haline gelmesi amaçtı. Bunun içinde vakfiyelerde birçok şart görüyorsunuz ki ihtida edenlerin ihtiyaçlarının karşılanması. Yani orada Şiilikle ya da batınilikle mücadele vardı ama bu tarafta tabii ki ihtida edenlerin etmeyenlerin kalplerinin ısındırılması için vakıflardan tahsisat ayrılıyor. Bir de vakıfların şöyle bir özelliği var burada Müslüman ya da gayrimüslim ayrımı yok. Vakıflardan herkes faydalanabilir. Yani Hatta bazı vakıflar zengin fakir ayırımı da gözetmeden. Hayır, herkes, hayır böyle bir şey yok. Evet bu çok aslında eden. yanlış bilinen bir şey. Vakıflar fakirlere, böyle bir şey evet. yok. Tüm halkın faydalanabildiği zengin fakir, Müslüman gayrimüslim herkesin gözetildiği bir kurum burası. Dolayısıyla ihtida edenlere Kur'an öğretmek için, Kur'an masraflarının karşılanması için... Erkeklerin sünnet edilmesi için, e, ihtiyaç sahiplerine ya da değil e, aşevleri yemek yedirilmesi için, e, fakirlerin defin e, masraflarının karşılanması için, özellikle dul kadınların ihtiyaçlarının karşılanması için, e, Hristiyan ya da gayrimüslim fark etmez ka, muhtaç kadınlara belirli oranda gelirlerin ayrılması için birçok vakfiyede şart var. Dolayısıyla biz az önce söylediğim gibi bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Burada Müslüman gayrimüslim ya da zengin fakir ayrımı yok. Kadınlar her türlü gözetilmişler. Dini hizmetlerin yerine getirilmesi için zaviyenin çoğu zaman birçok sultan ya da sultan eşi mesela Mahberi Hatun Şeyh Türesen zaviyesinin banilerindendir. Yani o tasavvufi görüşü hangi akımsa onu desteklemek. Çünkü Anadolu'da İslamiyet büyük ölçüde tasavvuf aracılığıyla yayıldı. Yani medreseler çok yaygın değildi ve insanlar orada daha ortodoks bir eğitim alıp İslam dinini kabul etmiyorlardı. E, tasavvuf e, liderleri ya da şeyhleri e, halka daha esnek bir din anlayışıyla onları cezbetmeye çalıştıkları için Manevi zaviyelerin kesinlikle için. E, zaviyelerin bu açıdan çok önemi var ve birçok sultan ya da sultan eşi zaviyelerin inşası için özellikle uç bölgelerde e, bu e, mutasavvufları destekliyorlar. Hiç fark etmiyor medrese ya da Darüşşifa Cami ya da zaviye, kervansaray bunların hepsi temeli insana hizmet eden vakıflar olduğu için her tür vakıfta, zaviyede de, medresede de, kervansarayda da artan gelir hep şeye tahsis edilir. İhtiyaç sahiplerine, halka tahsis edilir ve buradan herkesin faydalanması sağlanır. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa bunları da alalım. Son olarak ne söyleyebilirim? Kadın vakıflarını konuştuğumuza göre günümüzde Türk kadının geçmişten öğrenecek çok şey var diye düşünüyorum. Bunun için bizim çok sağlam... Köklerimiz, kültürümüz, değerlerimiz, inançlarımız var. Türk devlet geleneği kadına çok önemli roller biçmiş. Ee, İslam dini de kadına e, hak yeri vermiş. Dolayısıyla kadın bugünkü konumunu kendisine tekrar kazandırmak için, kendisine bireysel ve toplumsal bir değer bulmak için öncelikle kendi köklerine ve kültürüne, inançlarına yönelmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de geçmişteki kadınların hayatları ve biyografileri okunması gerekir. Ben şimdi sadece Selçuklu kadınlarından söz ettim ama sadece Selçuklu bahsettik. değil. Kesinlikle. Bunların detayları fazlasıyla var. Dolayısıyla biz gücümüzü aslında tarihten ve geçmişten alabiliriz. Kadınların biyografileri hem Selçuklu, hem Osmanlı, hem Cumhuriyet döneminde çok dikkatli, okunmalı ve kadın hakikaten günümüzde de geçmişte olduğu gibi, Türk tarihinde olduğu gibi kendi değerini ve konumunu bu medeniyet üzerinden belirlemeli diye düşünüyorum. Bunun için geçmiş tarihimiz bize yeter. Beni davet ettiğiniz için ve bunları söyleme imkanı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten kadınlar olarak hepimizin kimliğini tekrar gözden geçirmesine, tarihten aldığı gücü bugüne aksettirmesine hepimizin ihtiyacı var. Güzel bir program oldu. Teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın bu akşam sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.